Vmen yutay Allah ve Rasulü Hıfıqdı faza fozun بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْحِ حَدِيْدُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرْرَ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٌ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Bize verilen konu aile için geçimsizliğin çözümleri. Bu konu hakkında ben e, bir araştırma yaptım ve bu araştırmanın sonunda bir profesörle bulma imkanı oldu. Bu profesör kuvvetli, adı Hamud Ustas Doktor Hamud el Qashan. Kendisi çok meşhur. Hatta bazı Arap dini televizyonlarda da, bazı sempozyumlarda tribünlerde. ...sohbet verdiğini de görebilirsiniz. Kendisi kuvvet'te... ...bu ulumul iştimaiyye külliyesinde... ...yani aile ve toplumsal gelişmelerin... E, ...bilim e, dalında... E, ...profesörlük yapmaktadır. Ve orada profesör olmadan önce de... ...Penzilvenya Üniversitesi'nde... ...Amerika'da... ...bir müddet araştırmalarda bulundu. Yani batılı... ...batılı aile uzmanlarıyla beraber... Ve İslami açıdan da aile içindeki problemleri ne olduğunu araştırmada bulundu. Ve bu konuda 92 tane çok geniş araştırması var. Yani 92 tane doktora tezi yazmış kadar bir araştırmaları var. Ve bu konuda onun bilgilerinden istifade etmeye çalıştım. Ve diğer toplamalarla sizlere inşallah bu konuda bu bölümde anlatmak istediğim aile içi geçimsizliğin neden olduğunu ve bunun sanatı bu tartışma esnasında hanımla tartışma esnasında kişinin eşin, kocanın veyahut da kadının nasıl bir sanat takılması lazım ki yuvayı mutlu bir şekilde devam etsin. Evvela değerli kardeşlerim aile içi geçimsizliğe geçmeden önce şunu da belirtmem lazım Almanya'da yaşamaktayız yani ben Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'daki sorunlardan en büyük bir tanesi de bize günde çok telefonlar gelir belki haftada ortalama 50-60 tane sadece boşanma davasıyla bizi insanlar arar yani belki bu 50-30 tanesinden %50'si %40'ı da boşanmayla biter. Yani talakla veyahut da ailelerin birbirinden ayrılması sonucuyla biter. Ve Türkiye'deki araştırmalarımda gördüm ki Türkiye'de yüzde otuz evlenenler bir sene içinde boşanıyorlar. Yani Türkiye'de şu anda bir Müslüman ülkesinde evlenen çiftlerin en fazla kaldığı müddetten bir müddet bir senedir ve bir sene içinde nikah kıyılmış her altıncı kişinin bir sene içinde boşandığı da resmi makamlarca da kabul edilmiş. İkinci en çok boşanmanın ilk üçüncü senede olduğu gözüküyor. Yani üç sene beraber kocasıyla yaşadıktan sonra burada boşanmanın olduğu söyleniyor. Üçüncü dönem ise en çok boşanmaların sırada gelmesinden üçüncü dönem ise değerli kardeşlerim yedi sene yedi sene ile on sene arasında evli oldukları halde boşanmaların da yüksek olduğu gözüküyor. Ve en son olarak da ve en tuhafta olan on beş sene evli kaldıktan sonra yani artık içli dışlı oldukları orada birbirlerini çok iyi tanıdıkları halde de on beş sene evlilikten sonra da onların boşandıklarında rakamlar gösteriyor. Yani bu dört merhaledeki insanların en çok boşandığını gösteriyor. O yüzden değerli kardeşim bu konu çok önemli ve hepimizi ilgilendiriyor. Neticede hepimiz ya evliyiz ya da bir ailenin ferdi olarak aileyi korumakla görevliyiz. Burada problemler tabi İslami çözmemiz lazım. Bizler Müslümanız ve Allah'ın emir ve yasaklarına göre ancak hareket etmemiz lazım. O yüzden diyoruz ki aile hukukunda Allah'ın hakkı var. Eğer o aileyi mutlu ve saadetli Müslümanlar olarak yaşamak istiyorsak, ailede Allah'ın hakkını vermemiz lazım. Bugün çoğu ailelerde ihtilaf olmasının sebebi düşmanlığın yayılmasının sebeplerinden bir tanesi aile fertleri karı koca eşler ihtilaf anında Allah'ın hukukunu tanımıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine dikkat etmiyorlar ve böylelikle de ne oluyor? Böylelikle de aileler sona eriyor. Halbuki Allah'ın hukukunu bizlere evlilikte olduğuna dair en güzel biçimde aleyhissalatü vesselam söylüyor. Hadis-i şerifi hepiniz duydunuz. Hepiniz tanıyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Hayrukum Hayrukum li ehlihi. İçinizde en hayırlınız, ehlinize en hayırlısı olandır. Yani Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hayırlı olmak istiyorsan, iyi bir kul olarak anılmak istiyorsan Allah'ın hoşnutluğuna girmek istiyorsan öyle ise ne yapman lazım? Ailene karşı hayırlı olman lazım, iyi davranman lazım. Ve ene li ehli ve ben de diyor sizler aranızda ben ailesine en iyi davranan benim. Ta kıyamete kadar bir daha Aleyhisselat ve selam gibi daha iyi bir koca dünyaya gelmeyecek. Bir anne öyle daha iyi bir koca dünyaya doğuramayacak. O yüzden değerli kardeşlerim onu kendimize örnek almamız lazım. Ve bu konuda maalesef evlilik yaparken İslam'a çok uyuluyor. Hatta imam nikahı olmadan işte belediye nikahına bile gitmeyenler var. Bir sürü titizle duruyorlar. Ama ihtilaf anında aile problemlerinde ise çözümü Allah'ın istemiş olduğu şekilde aramıyorlar. Başka kapılarda, başka yerlerde çözmeye çalışıyorlar. Öyleyse değerli kardeşim bu da yine takvayla bağlıymış. Giriş yaptım. Ancak burada da görüyoruz ki en hayırlı olmak istiyorsanız, hayırlı insanlardan birisi olmak istiyorsanız burada da takva olacak. Eğer takva olmasa Allah'ın rızasıyla meselelerin, problemlerin çözülmesinde de insanlar ne yapabilir? Çözemez. O yüzden biz diyoruz ki ailede mutluluk çok önemlidir. Ailedeki mutluluk çok önemlidir. Eğer bir insan aşırı gidiyorsa, bak bunu da uzmanlar söylüyor. Bunu batılı uzmanlar da söylüyor. Müslüman uzmanlar da söylüyor. Pedagoglar da söylüyor. Her türlü uzmanlar bunu kitaplarında yazar. Derler ki eğer bir insan aşırıysa ve otta muamelatında katıysa, sert bir insansa bu aile eğitimi almamıştır. Genel olarak tabi istisnalar her zaman hariçtir ama genel olarak bir insanda aşırı fikir görüyorsan Aşırı derecede bir kin ve nefret görüyorsan, eğer bir insanda aşırı tasarruf görüyorsan bir mesele hakkında bu insanın aile eğitimi almadığını görüyoruz. Biz Türkler olarak veyahut bu ülkede yaşayan insanlar olarak çocuklarımızı çok seviyoruz onların aç kalmaması için her türlü fedakarlığa giriyoruz. Hastalandığı zaman kendi böbreğini çocuğu için satan ciğerinden veren bir sürü kıssalar medyada, televizyonlarda, haberlerde duyuyoruz. Şahit oluyoruz. Kanımızı veriyor, Kanımızdan teberrü vermeye razı oluyoruz. Bir sürü şeyler var. Ama o aynı çocuğa ne yapmıyoruz? Gereken eğitimi vermiyoruz. Halbuki onu soğuktan koruyoruz, açlıktan koruyoruz ama onun doğru bir insan olması için topluluğa ve kendisine ümmete faydalı olması için gereken eğitimi vermiyoruz uzmanlar diyorlar ki uzmanlar diyorlar ki eğer bir insan işte yaşlılar yurduna darul aceze gönderiliyorsa veyahut da bir insan yaşlandığı zaman çocukları onunla konuşmuyorsa ve bu hepimizin başına gelecek bir olaydır arkadaşlar Çocukları onunla yaşlandığı zaman, konuşmadığı zaman insan, yaşlı insan hastalanıyor, rahatsızlık duyuyor. Ve bu rahatsızlıktan dolayı da bir sürü hastalıklar yanında getiriyor. Ve bunun sebebi de deniliyor ki çocukları onunla konuşmuyor. Konuşmamasının sebebi çünkü o da çocuklarıyla küçük yaşta onlarla konuşmamış. Alimler der ki çocuklarınızla küçük yaşta konuşun ki, siz yaşlandığınız zaman da onlar da sizlerle konuştun. Çoğu yaşlar kendini tek hisseder. Çoğu yaşlılar kendisini yalnız hisseder. Niçin? Öz çocuğu var. Belki 5-6 çocuğu var. Ama belki çocukların çok azı onu arar. Veyahut da çok azı onunla beraber oturup muhabbet yapmak ister. Niçin? Çünkü o da çocuğu küçükken de onunla muhabbet etmiş. Konuşmamış. O yüzden bugün en büyük aile problemlerinde Gördüğümüz en büyük sıkıntı. Ve herkes bunu kendisine sorsun. Çocuğumla ben kaç saat konuşuyorum ciddi ciddi. Ona bir şeyler öğreteyim. Aleyhissalatü vesselam bile Abbas, İbni Abbas ile konuştuğu zaman Abdullah İbni Abbas ciddi ciddi muhabbetler edermiş ya gulam dermiş ey evlat dermiş ihfadillah Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun Nasihatlar verirmiş yani biz hep bunu başkalarına bu görevi verdik ama kendimiz kendi çocuklarımızın kıymetini kendi çocuklarımızla muhabbeti ciddiye görmedik e yarın sen yaşlandığın zaman Allah Azze ve Celle sana uzun ömür verdiği zaman o çocuk da seninle konuşmayı tenezzül etmeyecek. Gidecek başkalarıyla konuşacak, başkalarıyla oturup kalkacak. Ama babamın da canı sıkılıyor, onunla da meşgul olayım diyerekten insanlar yaklaşmıyor. Bu sefer o yaşlı insanlar nefsi hastalıklar görüyor, ruhi bozukluklar bulunuyor ve bazen de o stresten dolayı kalp damarları tıkanıp ölüme kadar da sebepleri gidiyor. Çünkü insanların vücudunda bulunan hastalıkların yüzde doksanı iyi dinleyin bunu hepsi ruhi sıkıntıdan geliyor bugün bu, bütün tıp bunu söylüyor eğer bugün bir insan başı ağrıyorsa beli ağrıyorsa ayağı ağrıyorsa bunun ilk birinci sebebi ruhi hastalıktandır yani bunu üzen bir şey var bunun bir derdi var ama o derdini çözmediğinden dolayı bedendeki acıları gidermek için işte hap alıyor ağrı kesici alarak da kendisini tedavi etmeye çalışıyor. Biz demiyoruz tedavi etmesini, etmek mecburiyetinde. Ancak, buradaki önemli olan, insanın sağlıklı kalabilmesi için, sağlıklı ortam elde etmemiz lazım. Neticede bütün bu seminerleri, yapmamızın tek sebebi de nedir? Ailelerimizin güzel olması, dürüst olması, iyi olması, evlatlarımızın, çocuklarımızın, kendilerine, bizlere, Müslümanlara, faydalı olmaları için bir çaba gösteriyoruz. O yüzden bu da hepimiz ciddi durmamız lazım. Nasıl alışverişte araba alırken araba satarken, ev alırken, alışveriş yaparken ciddi araştırmalar yapıyorsak bu konuda da değerli kardeşlerim mutlaka ailemizle daha çok ilgilenmek ve gereken titizliği onlar üzerine göstermemiz lazım. Ve oraya birazdan bazı örnekler zaten getireceğim. Demek ki değerli kardeşim, mutlu bir aile ancak sevgiyle olur. Mutlu aile ancak sevgiyle olur. Ve bunu Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'nin, Rum Suresi'nin 21. ayetinde de bildiriyor. Ve bunu kendi Ayetlerinden sayıyor. Yani ayetleri ne demek? Yani Allah Azze ve Celle diyor ki benim varlığımı ispat eden deliller size sayıyorum diyor. Allah Azze ve Celle kendini ispatlıyor. Varlığını ispatlıyor. Diyor ki bunlar benim ayetlerimdir. Yani benim varlığımın hak olduğunu düşünün, tefekkür edin diye size ipuçları veriyorum. Bak diyor buna bu konuya iyi bak diyor. İyi düşün diyor. Ve bunun içinde neyi sayıyor? Neyi sayıyor? ailedeki sevgi ve merhameti sayıyor. Allah azze ve celle ayetler yani varlığının ispatlarından bir tanesi de diyor. Benim sizleri aile içinde karı kocaya aramda ne aralarında ne verdim? Sevgi ve rahmet verdim diyor. Mevadden ve rahmeten. Biz aranızda diyor karı koca arasında bu da benim ayetimdendir buyuruyor. O yüzden bu konuda ciddi durmamız lazım. Demek ki sevgi çok önemliymiş. Ve sevgi nasıl elde edilir? Bazı kardeşlerimiz var, evlenmiş ama hala hanımına sevgiyi vermemiş. Hala hanımını kabul etmiyor. Ya artık bu senin kaderin, bunu kabul edeceksin. Bir daha dönüş yok. Kişi evlendiği zaman artık ben ileride bu kadını değiştirip başka bir kadın alırım diye bu hesapları bırakması lazım. O yüzden uzmanlar diyor ki, eğer 15 sene sonra eğer bir adam boşanıyorsa 15 sene sonra kadın artık kocasını istemiyorsa sebep nedir? Çünkü dışarıda başka birisini görmüş, eşinden genç, eşinden güzel birisini gördüğünden dolayı, karısından daha genç, karısından daha güzel birisini gördüğünden dolayı artık kar karısına olan ilgisi azalıyor. Azalınca da işte boşanmalar oluyor. O yüzden değerli kardeşim kişi bir evlilik hayatına girdikten sonra Allah Azze ve Celle istihare edip kararını verdikten sonra nikah kıydıldıktan sonra artık o hanımını kabul etmesi lazım. Artık bu kadının vasfı yani görünüşü hakkında hali hakkında artık kendisine hesaba çekmemesi lazım. Doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım? Ya bu benim eşimle yaşayabilir mi? Yaşayamam mı? Bunu artık kenara bırakıp bununla bir razı olacak. Kaderine razı olacak, teslim olmak mecburiyetindedir ki, bu sevgi devam yaşayabilsin. Bu rahmet devam etsin. Ama bunu baştan kaldırıyorsa, o zaman yakında onun boşanması çok yakındır. Ha hani, ne? Alimler diyor ki, boşanmayı sadece bir şey geciktirir. Geciktirir, kaldırmaz demiyor. Geciktirir o da nedir? Çocuk dünyaya gelirse. Eğer çocukları olursa bir iki üç sene daha sabreder. Biraz daha uzatır. Sadece Çocuk talahı geciktirir. Ama talak mutlaka vuku bulur. Eğer bu hal üzere devam kalırsa ve bunu binlerce insanlar üzerinde denen, ister bu Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun denilmiş ve ispatlanmış ve bunun hakkında raporlar, araştırmalar yazılmış ve Kur'an'la da bağdaştığından dolayı Kur'an ve sünnetlerde zaten bizim söylediğimizin sonuna geldiklerinden dolayı bizim Kur'an'ımızda olan ayetlere zaten ters düşmediğinden dolayı bizim diyoruz ki bu zaten Allah'ın ayeti. Yani ailenin içinde ancak sevgi varsa rahmet varsa o yuvanın devam edeceğini anlarız. Peki bu sevgi nasıl olacak? Bu kaybolmaması için sevgi ve muhabbet rahmet nasıl olacak? Bunu ne yapmamız lazım? Biz de diyoruz ki değerli kardeşim bunu olabilmesi için sevginin ruhu var. Sevgi canlı tutan bir şey var. Onun adı hoşgörüdür. Eğer ailede sevgi yoksa o ailede hoşgörü yoktur demektir. Çok önemli. Herkes kendisine sorsun. Ben ne kadar ailemi seviyorum ve o kadar seviyorsan ne kadar hoşgörün var. Eğer hoşgörün varsa hoşgörü nasıl elde edilir? Hoşgörü elde etmen lazım. Şimdi sevgi Var diyorsun, hoşgörü gerekir. Peki, hoşgörü nasıl olacak? Benim eşime karşı nasıl hoşgörü olmam lazım? Ve eşimdeki sevgi de, bu da çok önemli. Eşimin sevgisi de, bana karşı hoşgörüsü nasıl olması lazım? Çünkü sadece sen eşini sevmeyeceksin, o da seni sevmesi lazım. O da seni sevmesi için, onda da hoşgörü olması lazım. Nedir bunlar? Bir... Eşler birbirlerine karşı iyi niyetli olacak. Hüsnü zan besleyecekler. Aleyhisselatu vesselam Ebu Hureyre hadisine buyurduğu gibi İyyâkum ve vanne fe inne vanne hadis Sakının! Zandan yani zan iki mana Arapçada zan denildiğinde iki mana ifade eder. Bir yalan ifade eder, kerib ve ikinci mana ise iftiradır buhtandır. İftira ya insan iftira eder ya da yalan söyler. Zanda bulunuyorsa kötü zanda bulunuyorsa o kişi ya yalan söylemiştir ya da iftira atıyor. İkisi de birbirinden zaten beter. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kötü zandan sakınınız çünkü kötü zan en büyük yalandır. Yani o yalandan daha büyük yalan olmaz. Kişi ticarette yalan söyler. Araba alırken satarken yalan söyler. imtihanda yalan söyler. Sınavda yalan söyler. Babasına karşı yalan söyler. Ama en kötü yalan ise zanda bulunmak yalanıdır. Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. En büyük günahı. O yüzden değerli kardeşlerim, hoşgörü elde edebilmen için eşine karşı iyi niyetli olacaksın. Asla kötü niyet bulunur. Benim eşim acaba şunu yapar mı diye zaten böyle düşünüyorsan şu günahı işler mi, şu günahı yapar mı ve çoğu ailelerin birbirinden ayrılmasının temeldeki sebeplerden bir tanesi de kötü zandır. Nice aile karı koca boşanmıştır çünkü koca hanımına büyük bir zanda bulunmuştur. İşte ben evde yokken sen şunu yaptın, sen böyle yapıyorsun, ben çıktım mı malımı yiyorsun, başkalarına dağıtıyorsun. Kadının hiçbir suçu yok, alakası yok. Benden habersiz misafir alıyorsun, şunu yapıyorsun diyerekten bir bakıyorsun kavga büyüyor ve aile içindeki saadet, huzur yerine, sevgi yerine artık suizan bulunmuş ve aynısını kadın yapıyor. Sen işe gitmiyorsun sen kafede takılıyorsun, şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun diyerekten sen zaten iş aramıyorsun, sen beni aldatıyorsun diyerekten kocasına suizan yapa yapa yapa ne oluyor? Aileler birbirinden ayrılıyor ve gidiyor. O yüzden Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 12. ayetinde büyük günahları sayarken ne diyor ey iman edenler? kötü zandan sakınınız. Niye? Çünkü bazı zanlar nedir? Günahtır. Yani kötü zanda bulunursan hüsnü zanda değil de kötü zanda bulunursan günah işliyorsun. Hemen ardından ne diyor? Casusluk etmeyin. Niye casusluk etmeyeceksin? Çünkü zanda bulunan insan ne yapar? Casusluk eder. Ne yapar? Gıybet eder. Zanda bulunan insan ya bu zaten böyle. Zanda bulundu arkası hemen gıybete başlar. O yüzden bak bir günahla yüzlerce günah kapısı açılıyor. Ama o günahın önünü durduttuğun zaman engellediğin zaman nice başka günahlarda ne oluyor? Kapatılmış kalıyor. O yüzden hoşgörüyü ailemizde sağlamak mecburiyetindeyiz. Ve bu hoşgörüyü sağlamanın tek yolu ne dedik? Bir, iyi niyetli olacağız. Benim eşim mümindir, müslümandır. Hainlik yapmaz, yalan söylemez ve aynısını kadın da kocası hakkında inanması lazım. Eğer bu zaten yoksa o yuvanın devam etmesi mümkün değil. Boşanması çok yakındır. Ve ikinci mesele ise değerli kardeşim, karşılıklı güven. Karşılıklı güven olması lazım. Karşılıklı güven olmasa yine hoşgörü olmaz. Güvenilmesi lazım. İnsanlar eşlerine güvenmesi lazım. Ne zaman karşılıklı güven kaybolduğu zaman, ailelerin de birbirinden ayrılması yakındır. Ve üçüncüsü olarak değerli kardeşim, birbirine yardımcı olmak, birbirine yardımcı olmak ve aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinde bu geçiyor. Aleyhisselatü Vesselam evde kendi işini ailesine yaptırmazmış. Elbisesini dahi kendisi tikermiş. Yaması olduğunda onu tikermiş. Yani aile fertlerine yardımda bulunmak. O yüzden sor bakalım. Hoşgörü elde etme bilmen için ve hoşgörü dedik sevginin ruhu. Bu sevginin ruhunu elde etmen için en son evde ne zaman eşine yardım ettin? Ve hemen dördüncü noktaya giriyoruz hoşgörüye. Kadının değerlerine saygı göstermek. Yani bazı kardeşlerimiz, bu çok başıma geliyor, işte telefon açıyorlar, hocam işte eşimle tartıştım falan bana itaat etmiyor, bir sürü sayıyor. Ondan sonra diyor benim malım o diyor. Nasıl senin malın ya? İşte peygamber Aleyhisselatü vesselam demiş. Dünyanın en hayırlı metası salih bir kadındır o metadır. Ya onu o manayla dememiş kardeşim. Meta kadın değildir. Al bir eşya, koy bir kenara. İstediğin gibi kullan, istediğin zamanda oraya bağla dememiş. Öyle bir şey yok. O yüzden değerli kardeşim, kadının, kadının karşı tarafın hislerine de saygılı duymamız lazım. Ama kardeşimiz ne yapıyor? Eşine saygı duymuyor. Hislerine saygı duymuyor. Ve bu çok başarılı. Görüyoruz. Yani başka kadınlara saygı duyuyor hislerine. Ama kendi eşinin, komşu kadının say hislerine saygı duyuyor. Atıfta bulunabiliyor. Ama kendi eşinin hislerini kadın söylediği zaman ne yapıyor? Ona saygı göstermiyor. Ne yardım ediyor ev işlerinde, kadına yardım ediyor. Ne de kadın kocasına yardımcı oluyor ve ne de ne de değerli kardeşlerim ne de değerli kardeşlerim erkek kadının hislerine saygı ikisi de duymuyor. O yüzden şu zamanda benim nasihatim kardeşle çünkü gerçekten haftada bak bu şaka olsun veya da abartı olsun diye söylemiyorum 30'a yakın boşanma var bende. Her hafta geliyorlar Telefonla veyahut da bizzat camiye gelerekten, mescide gelerekten boşanmalara şahit oluyoruz. Ara bulucuk yapmaya çalışıyoruz. Ve görüyoruz ki fark ettiğim olaylardan bir tanesi de hislere saygı asla olmadığını. Ve bu sebeple dolayı e, ne oluyor? Yardımlaşma da aralarından ayrılmış. O yüzden ben diyorum ki bir Müslüman erkek sadece dindar bir kadınla evlensin. Sakın görünüşüne makamına, parasını aldanmasın. Nitekim aleyhissalatü vesselam bunu zaten demiş. Kişi dört sebepten evlenir diyor. Bir kişi bir kadınla evlendiği zaman dört sebepten dolayı kadını seçer. Birinci sebep diyor, malı için. Diğer sebep, güzelliği için. Diğer sebep, soyu için, nesevi için onunla evlenir. Dördüncüsü de dini için diyor. Peki... Bunu Peygamber aleyhisselatın bu dördü neden sayıyor? Bu hadisi şerhine baktığımızda çünkü insanlar Peygamber aleyhisselamın zamanında dört sebepten dolayı evlenilermiş o yüzden bunu Peygamber böyle rastgele söylemiyor. Yaşamış olduğu toplumda görmüş olduğu farklı inanç gruplarının evlilik adetlerine bakaraktan bunu söylüyor. Bu kimseyi kötülemek, hiçbir başka diğer inanç grubunu alçaltmak için söylemiyor, gerçeği bildiriyor. Ne buyuruyor? Diyor ki kadın malı için evlenen kimdir? Yahudilerdir. Zenginle evlenir. Güzelliği için kim evlenir? Hristiyanlar evlenir. Nesebi için kim evlenir? Müşrikler evlenir. Dini için kim evlenir? Müslümanlar evlenir. O yüzden kadını seçerken kimin adetine göre evlendiğini kendine sor. Müşriklerin adetine göre mi evlendin? Kadını seçtin? Müslümanların adetine göre mi? Yahudilerin adetine göre mi yoksa Hristiyanların adetine göre mi evlendiğini araştırman lazım. Bu soruyu kendine sorman lazım. O yüzden ben diyorum Almanya'da yaşayan bir Müslüman olarak sakın böyle haram olan bir yerde serbest olan ve buranın Türkiye ile Almanya'nın yani özgürlük bakımından haramlar hususunda zaten bir sınır yok. Yani çıplaklar kampı burada da bulursun. içki meyhane burada da bulursun. Affedersiniz her türlü haramları açık bir şekilde hiç kimsenin korkmadan telaşa girmeden yapabileceği bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden böyle bir ülkede eğer dindar bir kadınla evlenmese o ailenin yakında boşanması yakındır boşanmalara yakındır boşanmasalar bile adam kadına benzeceği yakındır veyahut da tersi olacak yani kadın eğer dindarsa ama erkekle evlendiği erkek dindar değilse şehvetine düşkünse ya da başka sebeplerden başka örflere göre evlendiğinden dolayı peygamberin nasihatına uymadığından dolayı aleyhissalatü vesselamın başka örfe göre evlendiyse bilsin ki yakında o ailenin yıkılması yakındır o yüzden tek çaremiz kendi aramızda müslüman topluluk içinde müslüman eşler oluşturmamız lazım kadını seçerken müslüman kadın olmasını damadı seçerken Müslüman damat olması bunun üzere titizlikle durmamız lazım ki ileride kurulmuş olan ailenin bir akibeti problemlerle sonuçlanmaması için değerli kardeşlerim. Bunu da anladıktan sonra, yani sevgi ruhunun ailede ancak hoşgörüyle olduğunu hoşgörü çeşitlerini size anlattık. Bunlardan bir tanesi sende eksikse bil ki sende hoşgörü azdır hoşgörü yoksa ailede sevgi de yoktur. Sevgi olmayan ailede de ancak çocuklar var diye boşanmak, talap sadece tehir ediliyor, geciktiriyor ama yakında o da vuku bulur. Olmaması için ne dedik? Kaderine kabul et, eşini kabul et olduğu gibi ve bundan sonraki hayatını onunla mutlu geçirmek için o sevgi ruhunu hoşgörüyü elde etmen için çaba göstermen lazım. Peki bu olmadı. İlla problem geliyor, illa anlaşılmıyor, tartışmalar oluyor denildiği zaman ne yapılması lazım? Kısacası Nisa Suresi 34. ayet, 35. ayet Allah Azze ve Celle karı kocanın ihtilaf anında hangi merhalelerden aralarındaki diyalog geçeceğini bize bildiriyor. Nisa Suresi 34'ü açtığınız zaman Allah Azze ve Celle açık ve net bir şekilde kocanın hanımıyla nasıl bir ustupta bulunacağını bilir. Birincisi öğüt. Ona öğüt verecek. Ve bu da bizim konumuz olacak. Problemleri çözmek. Çünkü biz ilk merhaledeyiz. İkinci merhale ise yatağını ondan ayıracak. O da fayda vermedi mi? Bu sefer onu dövecek. Tabi dövecek derken şimdi burada medyada çekiyor. internet, televizyondan da geçiyor da biz kadını dövecek derken onu mor edecek incitecek demiyoruz. Asla. Çünkü alimler hepsi bu ayetin manasını dövmekle incitilmeyen yani acı olmayan dayak olacak. Soruyorlar İbn Abbas'a nasıl olur inci... acı olmayan bir dayak? Acı olmayan dayak nedir? Bunun üzerine misvanı çıkartıyor. Odada bıraktım ben e, getirmeyecim. Misbaanı çıkartıyor. Diyor bununla vuracak. Ya ne, ne kadar kadın dövülür. O yüzden değerli kardeşim bugün bazı hele hele ülkemizde yaygın olan kadın dövmek hastalığı asla dinimizle alakası yoktur onu dövmek, hele hele yüzüne dövmek aleyhissalatü vesselam hayvanın yüzüne vurmayı haram kılmıştır. Devenin yüzüne deve ki azgın hayvandır, inatçı bir hayvandır. Çoban dahi eğer çobana inatçılık yapsa çoban dahi devenin yüzüne vuramıyor. Haramdır. Vurduğu an tövbe etmesi lazım. Günah işlemiş oluyor. Kaldı ki kadına vuruyor. O yüzden bizim dinimiz hoşgörü, sevgi, adalet, rahmet dinidir. Asla aşırılığa asla vicdanla zıt olan, adaletten mahrum olan bir din değildir. Bunu iyi anlamamız lazım. O yüzden bazıları diyor işte Allah demiş Kur'an'da dövün. Dövün ama nasıl döveceğini demiş. İncitmeden, acıtmadan döveceksin. Yapabiliyor musun bunu? Yapamıyorsan dövemezsin. Eğer incitiyorsan, iz bırakıyorsan, korkutamıyorsan o çünkü amaç korku Çünkü bir kadın Kadın için en kötü bir şey eğer bir kadında kadınlık vazbı bırakılmışsa, ailedeki eğitim çok önemli dedik. Eğer baba çocukla, kızıyla ilgilenmemişse ona o haysiyeti vermemişse kadına davulla da dövsen davul gibi üzerine de vursan o yine artık o daha hızlı ama bir kadın için ona el kaldırma o misba elinle böyle göstermem onun normalde fıtratını Allah azze ve celle onu vermiş, işine vermiş kadının yani ondan çekinir dövmek için 50 kaldı bak vururum diye gösterdiğin zaman misvakı kadın normalde kadınlık fıtratını bozmamışsa, erkekleşmemişse bu dizilere bakmadan büyümüşse o zaman ne olur istifade eder. Ama dizilerle büyümüşse sen değil misvak oklavayla da göstersen, oklavayla da vursan artık fayda vermez. O yüzden ne dedik? Doğru eğitim doğru sonuca getirir. Yanlış eğitim ise daha kötü sonuçlara getirir. Öyleyse değerli kardeşim, öğüt vermek yani ona nasihatte bulunmak nasıl olması lazım? Konuşma şeklimiz, eşlerimizle diyor da bizim eşimizin bizlerle nasıl konuşması lazım? Bunu her erkek ve kadın öğrenmesi lazım, bilmesi lazım. Ve bu cevabı cevaplamadan evvel, Niçin eşler arasında öğüt vermek, nasihatleşmek e, vardır bunu önce bilmemiz lazım. Yani bize ne fayda verecek nasihat vermek? Şimdi adam diyor ya ben öğüt ne vereceğim diyor. Benim hanım zaten ahmak diyor, zaten okumamış. Bu çok yanlıştır değerli kardeşlerim. Bunu Allah azze ve celle bize emretmiş. Demek ki eğer bir kadın nasihatı senden kabul etmiyorsa, öğüt kabul etmiyorsa... Sen ona hiçbir zaman vaazda, korkutmada zaten bulunmamışsın. Allah hatırlatmamışsın. O yüzden biz burada bir Müslüman aileyi konuşuyoruz. Ne kadar İslam'ı yaşadığını da sen biliyorsun, biz bilmiyoruz. Eğer senin problemlerin bugün İslami olarak çözemiyorsan ailenin içinde, bu gösteriyor ki dinde dört dörtlük her konuda yaşamadığımızı, insanların bir kısmı dini alıp bir kısmını da terk ettiğini görmekteyiz. Ve bu da bizim zaten problemimizin en büyüğü müslümanlar bugün dini istediği yerde alıyor istemediği yerde ise dinle umursamıyor dikkat etmiyor o yüzden yapmamız gereken en önemli hususlardan birisi şunu bilmemiz lazım İslam bütündür ancak bütün olarak bize fayda verir ne zaman İslam'ı bir cüzünü alıp bir cüzünü terk edersek hayatımızda o zaman o almış olduğumuz cüz bize fayda vermeyebilir verebilmesi için hepsini tümünü almamız lazım. Nitekim bunu da Allah Azze ve Celle azze ki ayeti kerimede de bildirdiğimiz gibi peygamberini emrediyor. Allah Azze ve Celle dini halis bir şekilde yapacak. Din nedir? Çoğu insan bilmiyor din ne olduğunu. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Huvellezi ersale rasulehu bilhuda ve dinil haq liyuzhirahu aleddini kulli vele kerihel mushrikun. O ki elçisini Neyle gönderdi? Hidayetle gönderdi ve hak dinle. Hak din nedir? Yani doğru davranışlarla. Doğru davranış olacak. Eğer din doğru davranışlar yoksa bizde bizde din yok demektir. Doğru davranış nedir? Yani insanların herkesin hoşuna giden asla inkar etmeyen herkes bunu kabul edecek. Komşuna adaletli ol. Var mı içimizde birisi yok? Komşuna edeceksin bu daha güzeldir. Babana kötülük yapma dediğin zaman buna itiraz eden olur mu? Eşinle güzel geçin dediğin zaman buna itiraz eden olur mu? Hırsızlık yapma dediğin zaman buna itiraz eden olur mu? Kendi nefsine istemiş olduğunu kardeşine de iste dediğin zaman buna itiraz eden olur mu? O yüzden bizim dinimiz hak dinidir. Yani her şey güzeldir. İçinde eksiklik yoktur. Adaletten mahrum değildir. Adaletle doludur. Merhametle doludur. Akılla zıtlaşmaz. Akılla uygundur. Değerli kardeşim o yüzden eğer eşine nasihatte bulunursam veyahut da eşin kadın da kocasına nasihat edebilir. Nitekim çok görüyoruz hadis-i şeriflerde hadis-i şeriflerde kadının kocasına itaat ettiğini, selef